diyerek başlayalım söze kara gözüm. Bak dostum. Bak dostum, değil birader. Hak dostum. İyi. iyi. Ney iyi, kara gözüm desene? Ne diyeceğiz birader? Hak dostum. Çak dostum. Keçisin kara göz. Sen de keçinin arkadaşısın birader. Niye hak dostum demiyorsun? Diyorum ya. Ne diyorsun? Yak dostum. Değil. Tak dostum. Vallahi canıma tak dedi. Gak dostum, guk dostum.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 İyi günler sevgili dinleyicilerimiz İyi günler iyi günler Ee ne var ne yok Karagözüm? İyidir iki gözüm Neler yapıyorsun anlat bakalım Hiç o bu şu derken zaman geçiyor İyi de amaç zaman geçirmek mi Hele de bazıları zaman öldürüyoruz diyor Sanki değersiz bir şeymiş gibi efendim Açtı yine bilmiş ağzını Öylesine bir laf ettik yahu şurada Etme efendim Laf dediğin öylesine etmek için midir? Yok böylesini etmek içindir. Acaba sen en iyisi kendi kendine konuş. Laf dediğin ortalığa boş boş konuşmak için değildir efendim. Benden yüzünü dön de nasıl konuşuyorsan konuş. Konuşurken muhatabına bakacaksın efendim. Öyle hem başka tarafa bak hem de konuş olmaz. Sen beni anlamadın galiba. Benimle konuşma, konuşma ya. Niye? Küs müyüz? Değil miyiz? Değilsek de küselim arkadaş. Allah Allah, küskünlük iyi değildir efendim. Yahu sen bugün solundan mı kalktın? Hayır efendim, solumdan falan kalkmadım. Doğru neyse onu öğren diye söylüyorum ben. Böyle her doğru öğrenmek için değildir. Ya ne içindir? Her şeyi görmeyeceksin Hacivat. Bak bugün açtım gazeteyi başladım okumaya. Fazla tijen iyi değildir diyor. Ne diyor? Yahu hani bu temizliğe çok dikkat ediyorlar ya, tijen sabunlar. Bakliyat malzemeleri kullanıyorlar. Elde böyle ıslak mendiller filan. Şey senin bu tijen bakliyat ne olsa gerek efendim. Hijyen mi acaba? Hijyen demek istedin herhalde değil mi Karagöz'cüm? Tijen <gülüyor> hijyen hijyen hijyen evet ondan işte. Ha, diğeri de antibakteriyel sabundur eminim. İşte bunlara da çok uyumak da iyi değildir diyor gazete. Zaten bir gün iyi dediklerine öteki gün kötü diyorlar tepem atıyor. Şimdi hijyen asıl itibariyle iyidir efendim. O gazetede yazan aşırı hijyen tutkunları için olsa gerektir. Yok kaşıntı yapıyor demiyor. Aşırı hijyen alerji yapıyor diyor. Az önce dediğim gibi bir şeydir. Her şeyin aşırısı fazladır Karagöz'üm. Ben o yüzden diyorum sana az konuş diye. Rica ederim ben çok mu konuşuyorum? Eminden beri sıraladın durdun bacım bacım bacım bacım konuşuyorsun. Ama kara gözüm, zamanı öldürmek ne demek? Ya babanı mı öldürüyorum? Alt tarafı benim olan bir şey öldürüyorum ya. Nedir yani bu? Canlı mı kanlı mı? Daha da önemli efendim daha da önemli. İnsanların özel şeylerine karışmayalım birader. Bak ama ben senin iyiliğin için söylüyorum. Zamanını iyi değerlendiren insanlara bir örnek verelim ister misin? Ver bakalım. Senden kurtuluş anlaşılan, ver ver be. Mesela sıra bekleyen üç kişi olsun. Olsun. Biri beklerken kitap okusun. Okusun. Diğeri müzik dinlesin. Dinlesin. Öteki de etrafa boş boş baksın. Hay baksın bakalım. Ne düşünürsün bunlar hakkında söyle bakalım şimdi. İlk sıraya sıvışmayı düşünürüm. Anlamadım. İyi şeyler düşünürüm iyi iyi. Kitap okuyan kişi hem beklerken yeni şeyler öğrenir hem de canı sıkılmaz. Önüne de iyi sıvışılır. Efendim. Ya ya doğru diyorsun doğru Müzik dinleyen de en azından güzel zaman geçirir Geçirsin bakalım Ama ötekinin hem canı sıkılır Hem de önüne Yok imkanı yok Bence de kitap okumak iyi Kitap iyidir iyi ya Anladın değil mi şimdi sonunda Anladım anladım kitap okumak çok iyi Ekmeğime yağ sürülür valla Neyse bu kadar tavsiye yeter efendim Diğerleri de başka zamana kalsın Gelelim muhabbetin sonuna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 şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. <gülüyor> Abiciğim, birini <gülüyor> <zorlamıyorum>. Gürültü yapmayın <gülüyor> stüdyodayız. Hadi. Hadi.